Nasıl yapacağız? Neyi nasıl yapacağız Hacı Beşir? Şöh kızı Ayşe'yi bizim nezire isteyeceğiz. E olur gider isteriz Allah'ın emri değil mi? Nezire Dünür gideceğiz. E, ne yapacağımı bilemiyorum. <gülüyor> telaşlanma Hacı Beşir telaşlanma. Allah büyüktür. Saatçiler şeyhi Rahman Efendi'ye de rica ederiz. Hep birlikte gider isteriz. ''Şıh Behlül, ben bu işlerde oğlum muhtarı vekil tayin ettim. Hususi aile işlerine o bakıyor.'' dedi, bizi savdı. Muhtar, şıhın büyük oğlu. Amerika'da doktora yapıyor. İzinli gelmiş. ''Ne güzel, İşiniz yine rast gitmiş.'' Rast gitmedi. Baktık ki şıh da oğulları da bu işe razı değiller. ''Peki muhtar bey size ne cevap verdi?'' ''Bu işin sonu yok.'' dedi. Bir kere kefalet yok. Kefalet olmayınca orada kalmak biraz zor galiba. Ayrıca nezirin bir mesleği yok. Babalarının özel hizmetinde şoförlük yapıyor ya. Ama bir diploması yok. Tahsili yok. İkinci bir zorluk da şu. Bir kız Suudi olmayan birine varacaksa... ...dahiliye vekaletinden izin alması lazım. Nezir Türk. İzin çıkarmak lazım. Sonra... Devamla Muhtar Bey dedi ki, kardeşlerim okuyor, ben de malumunuz Amerika'dayım. Aslında bu iş onlar için hiç de zor değil. Yani vaziyeti efendice izah etti. Geri döndük. Şu Habibir Rahman Efendi'nin saatçi dükkanına geldik oturduk. Hacı Beşir çok üzülmüştü. Sizden özür diliyorum Sizi de üzdüm Hakkınızı helal edin Estağfurullah, Hacı Beşir Bununla üzülecek ne var ki Abi ben şundan yanıldım Bu talep aslında Nezirden değil Bu talep kızdan Ayrıca kızın annesi de istiyormuş Yahu Hacı Beşir bunu daha önce söylesene biz kaleyi dışarıdan fethetmeye çalışıyoruz. Oysa kale içten fethedilmiş bile. Evet ama sonucu gördünüz işte. Şimdi sen hiç üzülme Hacı Beşir. Bu iş çok kolay. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Birkaç gün sabredelim sonra yine gideriz. E size göre bu iş olur mu? Neden olmasın ki? Nezir sabırla beklemeye başladı. Daha önce Beşir iki odalı bir ev yapmış, oğluyla orada oturuyorlardı. Kız sabah namazı vakti telefon ediyor, Nezir'i namaza kaldırıyordu. Aralarında böyle bir sevgi vardı işte. Ben bunu işitince çok hoşuma gitti. Tekrar gittiniz mi? Sabırla gelişmeleri takip etmeye başladık. Birkaç ay geçti. Kardeşler anne babalarıyla bir araya gelmişler. Aile meclisi toplanmış... ...kız sormuş. Hayırdır kızım... ...ne sualiymiş bu? Mecbur kaldığım için soruyorum... ...saygısızlık olarak görmeyin lütfen. Söyle bakayım neymiş sualin? Nezir'in benim bilmediğim... ...sizin bildiğiniz bir kusuru mu var? Eğer böyle bir kusuru varsa söyleyin ki... ...ben de bu işten vazgeçeyim. Hayır biz Allah'tan korkarız... ...nezir'in herhangi bir kusuru yok... Yalnız... Yalnız? Arkasını da getirin lütfen. Yalnız biz sanatı, mesleği yok. Sana acıdığımız için muhalefet ediyoruz. Yoksa... Allah için iyi çocuk. Babasının mesleğini yapmaya başladığında onu bu işe siz davet etmediniz mi? Bakın, Nezir o günden beri başını kaldırıp da bir kere bana bakmadı. Hangi günden beri? Olmaz dediğiniz günden beri. Peki sizin gibi işi gücü olup da facir olsa daha mı iyi? Kopuk hovarda olsaydı daha mı iyi olacak? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? İşitiyor abi. Ne dediğimi gayet iyi işitiyorum. Haksız mıyım? Haklısın kızım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, dinine, imanına güvendiğiniz, ahlakından, dürüstlüğünden emin olduğunuz bir kimse kızınıza talip olursa verin. Sonra büyük fitne çıkar buyuruyor. Ben bu fitne çıkmadan kızımı veriyorum. Ölçü belli olunca, mihenge vurulunca... ...Şıh Behlül ayrıca Nezir'le de konuşmuş. Nezir'e demiş ki... Oğlum, ben hayatta olduğum müddetçe... ...Allah'ın izniyle sen korkma, endişe etme. Hacı Beşir geldi kütüphanede beni buldu. Abi senin dediğin çıktı sabrettik hepsi bizden razı oldular mahkemeye de İçişleri Bakanlığından yazı getirmişler ahlaken temizdir hiçbir mani yoktur fakirliğinden başka bir özrü yoktur diye fakirlikten nikah mani değildir hat hayırlı olsun nikah mahkemede olacak İki şahit lazım bir Rahman Efendi ile ikimiz şahit olarak kadı huzuruna çıktık. Kadı kıza sordu. Bak kızım, evleneceğin genç Türktür. Yarın seni Medine'yi münevvereden alıp memleketine götürebilir. Bunları yarın niçin hakim bana hatırlatmadı demeyesin diye söylüyorum. Sen rüştüne ermişsin, evlenecek yaşa gelmişsin. Bundan sonra sana kimse karışamaz. Ancak sana hatırlatayım ki... ...şu nikaha kıydığım andan itibaren... ...artık babanın, annenin, abilerinin emrinde değilsin. Kocanın emrindesin. İslam böyle emreder. Artık sana... ...kimsenin hükmü geçmez. Nezirin sözü geçer. Ne diyorsun? İslam böyle emrettiğine göre ben de diyorum ki... ...evet, her şeye razıyım. Mahkemeden çıkıyoruz. Baktık ki... Ayşe bizi ailesini bıraktı, nezirin yanına gitti. Ben kendimi tutamadım, daha mahkemenin önündeyiz yahu dedim. <gülüyor> Acı Beşir gülüyordu, sevinçliydi. Nedir bu tecelli hocam, bu işe ne diyeceğiz? Ne olsun Beşir efendi, imine verenin cilveleri işte. Ey Hacı Beşir, sen kime güvendin de buraya geldin? Hangi sanatın vardı? Çeşmeciliği, marangozluğu burada öğrendin. Allah bırakacak mı seni ya Nezir, bu çocuk çok temiz büyüdü, yetim büyüdü. Sen hem babası hem anasıydın. Okulu bıraktığı zaman ona kızmadın. Ben senin adam olmanı istiyorum dedin. Adamlık şehadetname ile değil dedin. Allah'a güvendin. İşte Cenabı Hak da sana bunları verdi. Mahkemenin önünde konuşuyoruz. Şıh habib Rahman Efendi de dinliyor. Devam ettim. Müzik İslam'da heykel yapmak caiz değil. Cahiz olsaydı Medine'nin girişine bu Ayşe'nin bir heykelini dikerdim. Tarihte böyle sevgi için, aşk için yapılmış büyük fedakarlıklar vardır. ...ama çok fazla değil. Allah Allah! Demek öyle. Yakın tarihte İngiltere Kralı Edward da... ...sevdiği kadınla evlenebilmek için... ...tacını tahtını bırakmıştı. Kilise, lordlar kamarası, saray evlenmesine razı olmuyordu. Kadını kraliçe olmaya uygun bulmuyorlardı. Kral Edward, ben aşkımın, sevgimin krallığını... ...İngiltere'nin krallığına tercih ediyorum diyor... Tahtı kardeşine bırakıyor, geçip gidiyor. İşte Ayşe'nin macerası da böyle. Peki, nezil sonra ne oldu? Yıllarca kayınpederinin mallarını idare etti. Esasen aileye böyle biri lazımdı. Allah lütfetti. Nezirle ile Ayşe'nin üç oğlu oldu. Medine-i Münevvere'de bulunmak insana pek çok dost kazandırıyor... Ne mutlu size. Buraya hep Allah'ın, Resulullah'ın sevdiği kimseler geliyor. Şair İkbal'in söylediği gibi, kişi hanesine sevdiğini davet eder derler. Medine ve Mekke'ye gelenler, hep sevilenler, hep davet edilenler. 55 seneden beri kimler geldi, kimler geçti. Neler gördük, neler neler. Bir aşık der ki, bu nasıl beldeki, Nasıl türbe ki, nasıl dergah ki, gelen ağlar, giden ağlar. Bu aşıklardan biri de 1946 senesinden beri tanıştığım Hacı Ahmet Akosman Bey'dir. Bir gün ciddede denizin kenarında abdest alıyorum. Güneş grubu bekmek üzere. Bir Türk hacısı geldi, o da abdest alacaktı. Selam verdi, tanıştık, görüştük. Ve Allah için sevdik birbirimizi. Sonra baktım Ahmet Bey artık Mekkeli, Medineli gibi oldu. Her sene ya Arafat'ta, ya Mina'da, ya Mekke'de ya da Medine'de görürdüm. Her sene mutlaka gelmeye çalışıyordu demek. Kendisine derdim ki Ahmet Bey, camiye, cemaate hiç aksatmadan devamlı gelenlere mescidin kuşu güvercini derler. ''Ben de sana Mekke ve Medine'nin güvercini diyeceğim. Yahu sen Mekkelisin, Mekkeli gibi, Medine'li gibisin.'' ''Peki o ne derdi?'' ''O da dua edin, İnşallah öyle olalım.'' derdi. Kendisi ibadetten feyz alan bir zattı. Ahmet Akosman Bey'in hiç unutamadığım pek az kimsede bulunur bir hali vardı. Haremî şerifte bulunduğu saatlerde kimseyle konuşmamak, vaktini boşa geçirmemek için sürekli Kur'anı Kerim okurdu. Güzel bir tedbir. Hacı Ahmet Bey bir araba kazası geçirmiş, uzun müddet sırt üstü yatması icap etmiş. Operatör Asaf Ataseven Bey şöyle demişti: Hocam, ehli zikir olmak. Allah'ın zikrini dilinde bir dedirmek ne bahtiyarlıkmış. Ahmet Bey ameliyat oldu. Uzun zaman sırt üstü yaptı. Kendisini ziyaret eder, halini sorar. Nasılsınız derdim. Şöyle cevap verirdi. Allah'a şükürler olsun. Allah'ımdan geldi, dosttan geldi. Hoştur bana senden gelen... Ya gonca gül yahut diken Ya hülâtı yahut kefen Narında hoş nurunda hoş Deme şunu için böyle Yerincedir oğlu öyle Bak sonuna sabreyle Mevla görelim neyler neylerse güzellik 88. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Budge Producción